Kardeşlerim, muazzez günler. Gün batımını hatırlayınız. Gün batımına doğru okullar kapanır. Kepekler yener. Çarşılarda bir hareketlilik vardı. Fabrikalarda çalışan işçiler servis otobüslerine binerler, evlerine doğru gidiyorlar artık. Evlerinde akşam Acil olan ihtiyaçlarını almışlardır. Çocuklarıyla beraber olacaklar. Yemeklerini yiyecek, belki çaylarını içecek. Sonra kendileriyle baş başa kalacak yataklarına çekilecekler. 14 asır önce bir gün batımı Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam karanlık Mekke'yi mükerremeyi bir yorgan gibi öftüğü bir gece o da evine gidiyor. Ya bir adam gidiyor, Hz. Cebrail'le karşılaşmanın metkisiyle gidiyor. Ya da sabahtan akşama kadar davum etmede ona dair ortasında ya da sonunda değilsiniz. Günün yorgunluğu bütünüyle sizi sisteminizi iptal etmiş. Artık yürümeye mecaliniz kalmamış, takatiniz tükenmiş. Gözlerinizi kapatacaksınız ki Cebrail geliyor. Ya zemmi. Örtüsüne bürünmek üzere olan bürünem değil aslında. Yani yatakta şu kadar zaman geçiren değil. Henüz uykuya hazırlanan peygamber ya eyyühel Allah Resulü Aleyhisselam ki Vesselam Hz. Cebrail'in bu ifadesiyle mütefsir olmasın diye Cenab-ı Hak öyle bir tarzla Habibine, sevgilisine Hz. Muhammed Aleyhisselam'a hitap ediyorlar ki yani Kur'an-ı Hakim ona Arap'ın kullandığı bir ifadeyle bir tarzla yani eğer şu sokaklar Eyyidullah'ın etrafı kutlarla doldu. Eğer kadınlar ahlaksız bir dünyanın içerisinde kaybolduysa onun sorumlusu sen değilsin ya Khambe. Ya eyyühe'l-huzzenmi Yani örtüsüne kapanıp çekilen, hayattan kopan bir insan gibi algılamak kendini. Hal bu diye sana bu şekilde itham ediyorum. Tıpkı Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Hazreti Ali Efendimiz kızıyla Kelimesi Fatıma ile niza edip, evini terk edince, mescide gidip bir tarafa çökünce yatınca damadının yanına gelir, kum ya batura, kalk kayaya yatır turak der. Yani ben sana kızmıyorum, kızımla niza yaptım tartıştım diye, belki onu tarz ettin diye sana bir lofkem kazandım Burada bir latife var, bir latife var. Kainatın sahibi de Habibine, Hazreti Muhammed Aleyhisselama işte öyle hitap ediyor. Kalkacaksın, kepeklerin kapandığı, çarşıların boşaldığı, okulların paydos ettiği, bütün insanların yatağına, yorganına sığındığı zaman sen insanlığı kurtarmaya kalkacaksın ya Muhammed. Bu kalkış tam yirmi küsür yıl devam edecek. İnsanların yüklerini omuzlarında taşıyacaksın. Arayan kadınların, biçare çocukların, kimi kinsesi olmayanların yükünü taşıyacaksın omuzlarında. Yük ödeme hazırlan. Peki nasıl olsun? ile, اللَيَّ اِلَّا ile, مِسْحَبُ Namaza kalkacaksın. Belki ayakta durmaya Laila, nisfahu ya ey muzammil kum nisfahu, nisfahu illa Yani az üstesine Allah'ın huzurunda duracaksın. Nisfahu lailen bedel, illa kalli O da istisna. Yani gecenin azı, yarısından biraz azında sürekli Allah'ın huzur. düşünün. Bu dişler bir et gibi birbirine yapışık değil. Arasında boşluklar var. Yani Kur'an-ı Hakim'in ayetlerini gece namazlarında okurken onların vakıflarına Aleyhissalatü Vesselam <Sessizlik> Neden namaza kalkacak? Neden Kur'an'ın ayetlerini tercih üzere okuyacak? Çünkü Allah Hazretleri senin omuzlarına bütün insanlığı kurtuluş davasını yüklemiş. Ağır bir yükü taşıyacaksın omuzlarında. Şimdi sizler belki çocuklarınızdan yoruldunuz. İşinizden yoruldunuz. Aklı evlerden belki yanınıza geliyor. size diyorlar ki faiz almadan bu işi ayağa kaldıramazsın Belki çocuklarınıza dair size bir takım telkinlerde bulunuyorlar. Pedagogları, psikologları dinliyorsunuz, diyorlar ki size. Saat dört buçukta yavrını namaza kaldırıyorsun, bir daha yazıyor ya. bu gulyabani bertlerini nasıl aşacaksın o halde herkesin yatağa çekildiği yorganı üzerine çektiği bir an sanki Cebrail sana konuşuyor Hz. Muhammed'e hitap ettiği ayetleri sana tercih ediyor kalk Allah'ın huzuruna eğer siz namazda öğrettilir Kur'an tertiyle Allah Resulü Aleyhisselam'ın okuduğu tilavet ettiği gibi ayetleri sizin dilinizde nameler olursa hayatınız değişecek. Namaz sizi kurtaracak. Düşünün bir kahvehanedesiniz. Bir dükkandan bir köşede oturdunuz. Arkadaşlarınız yanınıza geldiler. Kalan canın evinden konuşuyorlar. Onun dükkanından bahsediyorlar. İşini gündeme alıyorlar. Yani dime çekiyorlar. Hani siz namazda okuyorsunuz sözün boyunu gündeme getiriyorlar. Kısa diyorlar, alay diyorlar. La yesmen kavmun min kavmi. Kur'an Hakim'in ayetini düşüne düşüne. Manasını tefekkür ederek namazla tilavet ediyiniz ya. Hazreti Kur'an size ne diyor? Kalk oturun diyor? Ora cemaat gözü bil Oturuyorsunuz. Şu kadar yıllık arkadaşlarınız var. Onlarla birliktesiniz fakat orada bir kardeşimizi onun hoşlanmadığı bir lakapla çağırıyorlar namazda okuduğumuz Kur'an-ı Hakim size o lakaplarla çağırmayın diyor, kalkıyorsunuz yani o namaz size yeni bir şahsiye, yeni bir kimlik veriyor. Hz. Muhammed'i onun için yatağında diyorlar ki cuma vakti kabanır mı fabrika? Cuma vakti iş yeri kapısına kilit vurulur mu? Fakat siz namazda verecek, kızına verecek, evine verecek, gelinine, sopağına, kıyafetine verecek yani namaz ilkinli. Modacıları, televizyonda defileleri izliyorsunuz. Kadınların kıyafetini bozdular, erkekleri de bozdular. Mescid-i harama donlarla gidiyorlar artık. Namaz kılıyorlar önlerde bu senedir. İntişar ediyor, şerh öyledir. Birisi orda görür, oraya oraya derken, Bakarsınız bütünüyle o virüs, o km bütünüyle din İslam'ı intika ilgisi dahil etmiş. Eğer siz biz namaz Allah'ın ayetlerine muhatap olsaydınız. Ya remi a'alem kad anzalna aleykum nibaasan yuwari salatukum ve Allah hazreti çıkacaksın sokağa. Müslümanın üzerindeki kıyafet farklı olacak. İnecek aşağıya kadar. Pantolonun farklı olacak. Üzerindeki ceketi, cübbesi farklı olacak. İslam karınının kıyafeti farklı olacak. Namaz. Onun için Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a namaza kalktığının zamanı. <gülüyor> Allah'ın ayetlerini tercih yüzele oldun. اِنَّنَا شِعَتَلْ لَيْلِيَ اَشَدُوا وَطْعَنُوا وَاَقْرُونَ د۪يلًا Hani gece yarıları var ya, Allah'ın huzuruna kalktınız, onun divanında duruyorsunuz. Ya gece vakti, ya gece yaptığınız ibadette, işte dil kalbinizin muvaffakatını ancak o ibadetlerle teşhis edebilirsiniz. Cenab-ı Hakk'ı sonraki ayette çok güzel zikredin diyor. Ve son bu pazarın son ayetinde, son ayetinde, son sonunda diyor ki Rabbul Meşrikü Vel Mahri La ilahe İlahe İllâhu Fettehî Hüvekîlâ Rabbul Meşrikü Vel Mahri Doğunun, batının Rabbi olan Allah'ımız konuşuyor. Namazdaki ayetleriyle hayatınıza müdahale eden kainat sahibi konuşuyor. O Allah ki doğunun ve batının terbiye edicisidir. La <gülüyor> ilahe illallah. Ondan başka ilah, güç, kuvvet sahibi yok. O halde şeccelukumecida. <gülüyor> işte o Allah'ı veli O Allah'ı veli kabul Ondan başka sığına, ondan başka tutana, malı tanıma mı? Dolunun, batının sahibi Allah Azze ve Celle yetir, o. halde, Ya eyyühe'l-müzzenmi, akşam olacak, yine gün batacak. İnsanların, o büyük kafirelerin arasına karışacak. Sizler de evinize gideceksiniz. Bu gece Hz. Cebrail, Mekke'de Allah Resulü Aleyhisselam'ı okuduğu ayetleri size de okuyacak.